Şimdi Kirva, selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen şimdi bizim arkamızdan sektirmişsin, doğru mudur? He. Nasıl oldu olay? Bir anlat hele. Bütün çıplaklığıyla mı anlat? He. Bütün çıplaklığıyla. çıplaklığıyla. Şimdi, Ben bir gün uyt izmiştim kumarda. He. Tamam mı? Moralim bozuldu. Gittim, bir şeyler yaptım. He. Kafam biraz şeydi. Sonra geldim, Seyfettin Sucuyu dinledim YouTube'dan. He. Seyfettin Sucu, çok mühim bir sanatçıdır. Sonra baktım, bir tane sekreli çıktı. Baktım, dey... Allah bizi yarattı, Allah kim yarattı? Oh. Dedim kurbağa ne <gülüyor> <gülüyor> Sonra, orada başladın sektör mü? orada bir iki üç defa kesintisiz <gülüyor> saladım. Bayağı bir akrabalarımızı eşi dostu yad ettiğine alındı. Ondan sonra başladım video seyrettim, baktım benim dışındaki tam tersi çıktı. He. Sonra videoları seyrettim, seyrettim, seyrettim. En son namaz videovası vardı. He. Ondan seyrettim çok şey oldum ben ha, ne bileyim? İmana geldim. He. he. La ilahe illallah dedim. <gülüyor> <gülüyor> gittim güzel bir ders aldım. He. Camiye gittim. Gittim o gün son anda yetiştim. Baba da o gün camide imamdı. Evet. Baba dedi selamünaleyküm. Baba selam verdi. Bana gördü adamın kalbi duracaktı. <gülüyor> dedi oğlum ne oldu dedim baba namazda. Ben hatta ilk defa de, o gün sabah namazda camiye gittim. Evet. O Ondan sonra geldim ya Riza <gülüyor> Tek mi geldin? Yok beş kişi şey geldin. 10 meseleyi de öyle bir anlat ya. İşte gittim kahveye sen yaşa ki sen ya. <gülüyor> گردم قهوه، قهوه دو تریخ اشتا دیدم اشیزوارمه دیده لریوغ شالش میده گوزان دیدم اشتا کیفه Dedeler gidi ağa dedim masraflar hepsi bi aysiz yol parasını verin tamam Orda yemakız işmakız bi aydı dedeler tamam saat gece 12'de çıktık Ben aradığı ağa iyi bi yere gidecek olayım götüreceğiz keyfe götüreceksen He diyem yolla aktörüyle ağa iyi Ey mi iyi mağaz Öyleyim sen sonra yolda ashabı keyf tabarasını gördüm hani tevafuk diyek biz Sizden tasadüf değilmişsin tevafuk diyek Biz müslümanlar da öyle diyoruz hee He. Siz de tevafuk değilsiniz aynı aynı aynen A baktım ashabı keyf yazı dedim hala gidiyok buraya gezdik Gezdik gezdik dedi ağa bizi keyfe götüreceğiz Dedim ağa oğlum size ashabı keyf Sonra Rıza geldik, ben size demedim benimle fotoğraf çektirirler. He? Yaa! Evet. ya. ya. E i̇simleri mi? İsimleri O isimler, isimleri boş. İsimler başı. olmaz, sonra bir kızarlar ha. Yegenleridir. Yegenlerim, ama oğlarım. Ama oğlarım. Ahmet'e 4 tane olmaz. Yani 4 tane ammim oğullarım. Hacı abi, son bir yiyeceğin var mıdır? Baba rehamet. Sektirdin, ben... helallik istiyorsun. Helal ettim mi? Ya böyle bir yemeğini yedin, <gülüyor> ondan sonra bakarız <gülüyor> yemeğe katkasına göre. <gülüyor> Beni yani yemeyle mi korktunca sen? Hacı abi, şöyle bir şey söylemiştim az önce helallik sorunca. E. Biz bu yola ilk çıktığımızda herkes hakkımızı helal etmişiz. Senin de babaya rahmet. Seninkine de rahmet. Saçağım emri. bir adam. Genç bir Müslümanın sizin yanınıza gelip bir şeyleri sormasını, merak etmesini, öğrenmeye çalışmasının sebebi bir arkadaşının daha sizin yanınıza geliyor olmasıdır. Madem durum öyle, sizin onlara yapabileceğiniz en iyi, en güzel şey onlara bir arkadaş olabilmek, belki bir arkadaş verebilmektir. Sizin kendinizi anlatmak için sunduğunuz birçok bilgiye o genç kardeşin çok ihtiyacı yoktur. Çünkü arkadaşı yapmadıkça zaten kendisi de yapmayacaktır esasında. Bana sorarsan tüm proje onların yargılanmayacağı, rahatça içebileceği, aklındakilerini sorup, Seninle istişare edebileceği bir yer vermek olması lazım. Mesela sizin İslam'ı anlatmaya çalıştığınız birisi ilk seferinde küpesiyle beraber mescide girebilir. Sen ona ama haram ne yapıyorsun diye çıkışırsan küpe mi yoksa İslam mı diye düşünürken İslam yerine küpesini tercih edebilir. Onu bir anda bu ayrıma sürüklememelisin. Bırak önce Rabbini tanısın ve İslam'ın küpeden ne kadar daha önemli olduğunu anlamaya çalışsın. Zamanında aynı tahammülleri de birisi sana göstermedi mi? Bütün sıkıntılı ve ilginç sorularına cevaplar vermedi mi? Neden aynı şekilde sen de ona tahammül göstermiyorsun? Şunu da unutmaman lazım, İslam'da öğüt verirken ne dediğin değil, nasıl dediğin de tahmin edemeyeceğin kadar önemlidir. Mesela tesettürü için nasihat ettiğin o teyze eğer öz annen olsaydı ona bu kadar kaba davranabilir miydin? Bir sorar mısın kendine? Bana sorarsan birine öğüt verirken gaddarlaşanlar karşısındakini dinin emrettiği gibi, kardeşi gibi görmeyen, göremeyenlerdir. Daha dün gece kulüplerinde takılan bir genç bugün sizinle namaz kılmak için namazı dördüncü rekatta ancak yakalayabilir oyalanmaktan. Ama buna takılmaman lazım. İnşallah vakti gelir teheccüdüne kadar oturtur. Ama ona tahammül edip biraz zaman tanıman lazım dostum. Diyor musun belki de uzun süre namaz kılmak için bile gelmeyecek senin yanına. Ama bir sorsana mescidin yakınlarında takılması gece kulübünde takılmasından daha iyi değil mi? Bu sana başlangıç için yetmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, bakın şuralar önemli. Arkadaş ortamlarınızda helal dairede kalmak şartıyla rahat olun ve fıtri olun lütfen. Bazı genç kardeşler dine yeni adım atar atmaz belliklerini yitiriyorlar. Yani karnı acıksa ortamda estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah azim, estağfurullah karnımız acıktı, estağfurullah. Sakin ol dostum, kendin ol. Karnının acıkması, canının kebap çekmesi ya da iyi vakit geçirmek istemek bunlar haram değil. Sakin ol, panik yapma. Biliyorum içinden bir ses ''Estağfurullah, biz burada hakikat konuşuyoruz, sen acıktım deyip nefsinin köpeği oldun resmen.'' diyor. Öyle değil iş, sakin ol. İnsanlar acıkabilir, canı bir şey çekebilir. Yani bunlar normal. İslam'a ilk girenler bunları abartmaması lazım biliyor musun dindar olunca asosyal birisi de olmak zorunda değilsin. Bana sorarsan kendini haramlardan muhafaza edebildiğin müddetçe hakkı tutup halkın arasına karışmalısın ki insanlar bir Müslümanın ne kadar güzel olduğunu da görebilip senin duruşun bir tebliğ göstergesi olması lazım. Zira öyle olmasaydı Resulullah aleyhisselam Sevar'dan hiç adımını dışarı atmaya da bilirdi. Zira o bu Peygamber ismet sıfatı var, ihtiyacı bile yok bir şeylere zaman Hazretleri'nin o yanan imanlar gözünün önünden geçerken yüreğinden dökülen inanılmaz birkaç cümlesi var. Bana sen şuna buna ne için sataştın diyorlar. Farkında değil. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyor. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayırım ona takılmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Dikkat edin imanların yanında bir yangın var ortada ve eğer o yangını söndürmek istiyorsan ateşe yakın olmak zorundasın. Yani dostlarının yanan gönüllerine değmelisin. Yani hakkı tutup halkın arasına karışmak zorundasın dostum. Depresif olmanı gerektirecek sebepler yok. İslam senin hayatının her alanına derin anlamlar katacaktır emin ol. Daha önce ettiğin muhabbetler artık Allah'ın anılmasıyla çok anlam bulacaktır emin ol. Suratını asmana gerek yok. Tebessüm sadakadır ve sen bunu kullanabilirsin. Keyf suresinde bir ayette aynı şöyle söylüyor. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları uyandırdık. Onlardan konuşan birisi şöyle söyledi. Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya birkaç gün kadar dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli olsun. Sakın sizi kimselere sezdirmesin. Kef süresinde dikkat et uyandıklarında bile ilk yaptıkları işlerden bir tanesi birilerini yemeğe göndermek. Yani insanın yemek yemesi fıtri bir şey. Sakın bu noktalarda kasılma dostum. Ama burada en dikkat etmemiz gereken hadiselerden bir tanesi biz bu meseleyi duyduğumuzda ilk dikkatimizi çeken Acaba mağarada kaç yıl kaldılar? Mağarada kaç kişi kaldılar? Yusuf meselesini duyduğumuzda acaba Yusuf ile Züleyha evlendi mi? Sonları ne oldu? Nasıl bitti? Hep işin esas dikkat etmemiz gereken noktalarını es geçip, Kur'an'ın bize anlatmak istediği maksadın dışına çıkıyoruz. Kur'an'a dost olsak ve kendimizi ona tamamen vermiş olsak, bir nasıl bir köpekti, özellikleri neydi, cinsi neydi? Ben çok daha önemli sorular olduğunu anlar onlara yönelirdik. Soruyorum sana bunu bilmen imanına ne katacak? Yani hadi sen yedi kişi dedin ve yedi kişi olduğu da doğru çıktı. Yani acaba burada biraz ego oyunu olabilir mi? Evet yedi kişi. Tamam tam tahmin ettiğim gibi. Tam benim bildiğim ince ayar mesele bunlar. Yani beş kişi olsalardı mesele senin için yeteri kadar anlamlı olmayacak mıydı? Sayılarını ve mağaranın yerini bilmek esas mesele olsaydı inanın Allah bunu bize söylerdi zaten. Belki de bu detayları gizlemesinin sebebi onlara odaklanmamızı Allah istemiyor. Burası çok önemli. Belki de ne dediğinden ziyade Kur'an'ın ne demek istediğini anlamamızı istiyor. Biz Kur'an'ın bize söylememeyi tercih ettiği şeyler konusunda biraz takıntılıyız. Kıtbir'in cinsi neydi? Yusuf Süleyha'nın aşkı nasıl son buldu? Mağarada kaç kişilerdi? O mağara neredeydi? Dostum, ahir zaman gibi bir fitne aslında Kur'an'a sımsıkı sarılmak ile başlamalısın bu işe. Ama bu kitabın istediği gibi olmalıdır. Senin gereksiz merakların gibi değil. Biz bilmediğimiz meseleleri Allahu Alem deriz. Burunla başlayabilirsin ve temelli şu paradigmanı değiştirebilirsin. Bakın Keyf suresinde başka bir ayette de hani o sayıya takılanlar, mağaralar bunlara takılanlarla ilgili bak ayette çok ilginç bir detay daha var başka bir ayette ve gaybı tahmin edenler diyecek ki ''Onların sayısı 3'tür, 4. onların köpeğidir, 5'tir, 6. onların köpeğidir, 7'dir, 8. onların köpeğidir.'' diyecekler. ''De ki onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında bilinenden başka tartışma.'' Ayet diyor bunu Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma. Aslında ayet bile neye odaklanmamız gerektiğini, neden uzak durmamız gerektiğini ayan beyan bize bildiriyor. Ama toplumda daha temelde acı bir durum var. Yani bu ümmeti böyle işin temel kısmında bir ibadet ümmeti zannediyorlar. Halbuki bu ümmet ibadetten önce mutlak sorumlulukları olan bir proje ümmetidir. İnsanlar ne düşünüyor diye odaklanma. Allah senden ne istiyor buna odaklanmalısın. Kampüste tesettürünle gezerken acaba bana bakıp ne düşünür bu insanlar diye düşünme, umursama. Allah onların başlarını ayetleriyle taşlandırmamış diye. Senin onlara şefkat edip üzülmen, hatta yetişmen onların delillerinden tutman lazım. Onların lezzetli gözüken, küfürlü ve dedikodulu konuşmalarına özenme. Allah'ın senin diline Kur'an okuyacak asaleti vermiş ya, heh ona odaklanmıyor, ona şükret işte. Haram ilişkilerle kendinden geçmişlere özenme. Allah sana kampüste birisi yanına yanaştığında bile nefsine yenilmemek için başını kaldırmadan cevap verme şerefi vermiş. İşte buna odaklan, biliyor musun? Dinin, fıkıh, siyer ve diğer sair ilmlerini iyi bilen alimleri bana çok güç verir. Ama 10 yaşındaki bir çocuk elinde bayrakla, Kudüs diye, Gazze diye haykırarak koşabiliyorsa işte bana yol gösteren kahramanlarım da bunlardır. Benim kürsüde ve bir yerlerde konuşabilmem beni onlardan iyi yapmaz. Bazen direksiyonda işleri götüren adam aslında arkadaki makam sahiplerini taşır. İşte bizim durumda aynen böyledir. Yani genel bu meselelerden bahsetmişken biraz da bizim dernekle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Mesela bizim derneğe de birisi geldiği zaman, ilk böyle hemen sağa sola bakar böyle kafadan bir para hesaplar. Yani şuna bin lira desek, bu üç binden on bin gidiyor on iki bin, on üç bin gidiyor bu adamlar der. Endişelenme dostum. Binlerce adamın girip çıktığı, milyonlarca adamın izlediği bu mekanın tamamını toplasan, sadece yapacağı bir tane araba parasıdır. Ferrari de bir araba. <gülüyor> Ferrari de bir araba. Yok bizimki Fiat Palio. <gülüyor> Şaşırman gereken şurası, Peygamber emaneti olan bu mekanlar nasıl olur da senin evinden daha kötü, daha çirkin ve daha bakımsız kalırken senin kalbinde rahatsız olmaz? Biz orada genç kardeşlerin gelmesi için onlara nedenler sunmaya çalışıyoruz ve bunlardan en önemli olan bir tanesi de olabildiği kadar şeffaf olmaya gayret ediyoruz. Mesela bizim oraya giren bir tane insan üç saat boyunca birisiyle, ikisiyle, üç tanesiyle muhabbet ettiğinde içeride bütün işler nasıl işliyor, bütün bunların hepsini anlar. Zaten bizim amacımız da bu. Şeffaf olsun, meseleyi anlasın, Halbi açıksa zaten kabul edecektir. Bir gün böyle yanıma gelip bana çok teveccüh etmiş birisi vardı sohbette. Böyle fazla, haddinden fazla ilgi gösterdi, gösterdi, gösterdi. En son sordum. Dedim ki şu an elinde çay var değil mi? Dedim. Evet dedi. Peki sana bu çayı veren kardeşin ismini biliyor musun dedim. Bilmiyorum Mehmet abi dedi. İşte onlar bu işin mutfak ekibi olan Allah'ım ihlaslı bilinmeyen kahramanlardır ve fişi çekseler şu an parlayan bir Mehmet'i dahi göremezsin. Bu işi esas yapan onlardır dedim. Ama onlar en gizli kalanlardır. Onlar çay yaparlar, tuvalet temizlerler. Burada ben de yapıyorum elhamdülillah Bunlara o kardeşlerim öyle sahiplenmiş çok samimi yapıyorlar ama kimse tutup birisini de tuvalet temizledi diyor. Ya sen de ne kadar güzel fırçalıyorsun o adamın gömçürdüğü o yeri. Yani kimse övmez bu şekilde birisini. Bence çok Üstlere çıkardığımız ve hayranlıkla övdüğümüz insanların biraz daha altına baktığımızda, biraz daha sağına soluna yanına baktığımızda esas kahramanlara çok daha dikkatli gözümüz çarpacaktır. Bir de e, bu asrın başka bir hastalığı daha var, maalesef bu asrın hastalıklarından bir tanesi açık arama hastalığı. Bir açık bulmam lazım, eğer bir açık bulamıyorsam kinimden dolayı birine iftira etmem lazım. Ve biliyor musun zayıf karakterlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için böyle kindar duygulara zaten çok ihtiyacı vardır. Herhangi bir kimse din kardeşine en kafir derse, bu tekfir sebebiyle ikisinden biri mutlaka küfre döner. Eğer o kimse dediği gibiyse ne hale? Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner. Bu konuştuğumuz Buhari'nin bir tane hadisi. Bizim bu asırda maalesef bu gıybet dedik, tenkit dedik yani. Şuralara dikkat etmiyoruz yani. Bu hadisi şerh edenler var. Mesela e, anladığımız kadarıyla Kâfir dediğinde o adam kâfir olmazsa senin zaten imanın gidiyor. Kâfir oluyorsun. Diğer sıfatlar da geçerli. Münafık dedin ve o adam münafık olmadı. Sen o ahirette münafık hükmünde gidiyorsun. Ya da tuttun ajan dedin, o dedin, şu dedin, bu dedin ve bunlar tutmadı. Ahirette senin imanın gidiyor ve hangi sıfatı sarf ettiysen o sıfat direkt sana çarpıyor. Yani olayın tehlikeli kısmına bak. Bir tanesine böyle sinirlendim diye imanından şüphe ettim de ya bu da kafir işte demenin sonucu. Eğer o kafir ise problem yok ama o kafir değilse sen imanından temelli oluyorsun. Yani Cenab-ı Allah bu kadar önem veriyor imanla ilgili herhangi bir hatta hududa. Kardeşine bakışın şefkat ile onun açıklarını örteyim. Kısır kapatayım olmazsa ahirette de cenab Allah'ın senin açıklarını ve kusurlarını örtebileceğini pek zannetmiyorum. Bunun böyle olmasını istediğimden böyle demiyorum. Böyle anladığım için böyle söylüyorum. Çünkü şefkat edin şefkat edeyim buyuruyor. Firavun kendi tarihinin ve döneminin en kötülerinden biri. Ama ayette Hazreti Musa ve Harun Firavun'a giderken ayette Firavun gibi bir adamın yanına giderken kavli leyin ile yani o yumuşak şefkatli dille davranın diyor. Sen birisine iki ay boyunca çok güzel şefkatli davranıp iki ay sonra bir kafir gibi davranırsan o zamana kadar yaptığın her şeyi de yıkıp onun altında boğacaksın onu. Ve o artık daha büyük bir hükün altında kalıp ezilecek ve artık İslam'a dönmesi çok daha zor olacak. Bir mesele daha anlatmak istiyorum hani başta söyledik ya böyle hakkı tutmak ve halkın arasına karışmak yani baktığında Efendimiz nerede İslam'la ilgili bir sıkıntı varsa kimler İslam'ı bilmiyorsa Peygamber Aleyhisselam hep oralarda bulunuyordu ama bizde yani bir evden çıkmama gibi bir hastalık da başladı. Evde hanımla cemaat namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, başka ne yapıyorsun, yan komşunla açtın mı Yok. Şimdi zati diye bir kavram var. Kaynağı kendinden olan demek. Mesela sıcaklık zatidir. Bir kaynağı var güneş ama soğukluk sıcaklığın ortamda olmamasıdır. Yani zati bir şey değildir. Ya da bir aydınlık zatidir çünkü kaynağı vardır ama karanlık zati değildir çünkü aydınlığın ortamda olmamasına karanlık denir. Aynen öyle de. İman zatîdir, bir kaynağı vardır. İmanın orada olmayışına da küfür denir ve sen imanlı biri olarak bölgede bulunup vazifeni yapmazsan orada olamayacağından otomatikman küfür orayı ele geçirmiş olacak ve ahirette hesabını vereceksin. İşte bu yüzden sen orada olmazsan, ben orada olmazsam ulaşılması gereken kardeşlerin içlerinde beraber çay içip onlarla hasbihal etmezsek küfür oralardan hiç kopmayacak. Çünkü iman zati kaynaklıdır, imanın olmadığı her yerde de küfür hakimdir. E baktığında tebliğin amacı da bu zaten yani erişime uzak insanlara bu İslam'ı anlatıp yayabilmek. Peki sen onlara ulaşmazsan peygamberine nasıl benzeyeceksin? Zira onun tüm hayatı bundan örülü ve ayette diyor ki Ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana benzesinler. Peki evlerinde rahatlarını hiç bozmadan oturanlar sana nasıl benzeyecek ya Resulüm? Bu arada biraz yeni kardeşlerle nasıl ilgilenir ondan bahsettik. Biraz işte o esnada bizim kendi neler yaptığımızı anlatmaya çalıştık. E bu esnada tabi günlük iftira, hakaret onlar bizim de artık sakızımız oldu. Çok duyduğumuz şeyler. Bazen soruyorlar abi zamanda böyle bir şey dedim de şimdi hakkını helal eder misin diye. E kardeşim ben bu yola ilk çıktığımda zaten herkese hakkımı helal etmişim. Bizim amacımız da davamız da beraber cennete girebilmeye çalışmak. Ve bazen soruyorlar hani e, belki daha fazla ticaret yapardın, daha fazla e, yerlere seyahat eder, geliri daha yüksek bir şeyler yapardın yani başka başka noktalara adayabilirdin kendini diye. Böyle bazı kardeşler merak ediyor. Benim ise hep yüreğim şunu söylüyor, bir kardeşin imanına vesile olmaktan daha mühim bir iş olduğuna inansaydım eğer inan şu an gider o işi yapardım zaten.